Mutluhan Verkam Radyo dinleyenleri öncelikle hepinizi saygı, sevgi, muhabbetle selamlıyoruz. Kalbin Sesi Verkam Radyo'da Bir Gariplerin Kitabı programında da Profesör Doktor Etamci Bey Hocamızla beraberiz. Geçen haftaki programımızda bu Esat Efendi Hazretlerinin edebi kişiliğinden hocamız bahsetmişti. O hocam yarım kalmıştı zannediyorum. Kıymetli hocam kaldığımız yerden yani bu Esat Efendi Hazretlerinin edebi kişiliğinden ...kaldığımız yerden devam edebilir misiniz? Biraz daha bahsedebilir misiniz? Evet, teşekkür ederim. Esra Derevli Hazretleri... ...edebiyata ki edep kelimesinden türemiştir... ...incelik olarak... ...edebiyat inceliktir... ...kibarlıktır... ...nezakettir... ...incelik, kibarlık ve nezaket... Evet. ...daima ilgi çeker... ...daima beğeni toplar... ...önce Allah'ın beğenisini toplar... İlla Edeb İlla Edeb Edebiyat, Edeble alakalı olmakla Maruf bir kelimedir İşte Edebiyat bir inceliktir Latif tabiatlı Ve zarif Meşreplilerin işidir Böyle Zarif insan olmayanlardan Edebiyatçı olamaz Latif tabiatlı olmayan insanlardan Edebiyatçı olamaz Mesela Kur'an-ı Kerim'deki ayetlerde icaz ve mecaz en büyük en güzel letafettir. Bazı insanlar mutisavvufların insani lezzetlerden uzak kaldığını söylemişlerdir. Yani insani lezzetleri hiç anlatmıyor. Yine bazı kendini bilmezler ise edebi metinlerdeki mey ...şarap, meyhane, içki içmek gibi bir takım geçen lafızları yanlış anlamışlardır. Mutasavvuflar edebiyatta önemli eserler vermişlerdir. Mecaz ehlinin anlayabileceği manzumeler inşa etmişlerdir. eser onun için erbabına uygun bir takım şiirler yazılması konusunu gündeme getiriyor. Herkese göre değil yani. Evet. Sürekli manzumelerinde Esad Erbil Hazretleri sevgiliden bahseden bu insanların asıl sevgilisi Allah, peygamber ve evliyaların cemali ba kemali manevileridir. Mey dedikleri şey gam ve kasveti dünyadan eser bırakmayan muhabbetullah'tır. Yani siz aşırı bir aşka tutulmuşsunuz, Ve bütün o aşk nedeniyle acılar tatlı olmuş, Efendim, dünya kasveti karanlığa gitmiş, gam bulutları dağılmış, deliye her gün bayram derler ya, akıl acı verir. Aşk olduğunuz zaman akıl terk edilir. Akıl terk edildiği zaman artık siz divane oldunuz. Evet. Her gün size bir bayramdır. Çocukluk asli fıtratına dönüyorsunuz. ...evvele yolculuk yapıyorsunuz. Ve çocuklar hep... ...güler yüzlüdür, tatlıdır. Her şeye pozitif bakar. Her şeyi güzel görür. Çünkü hayatı tanımıyor. Allah'tan yeni gelmiştir. Kötülükler tecrübe edilerek öğrenilir. Evet. İyilikler ise tecrübe edilmeden. Çünkü eleşti bezmininde biz... ...en güzel güzelliği gördük. Tecrübe ettik. Dünyaya gelmeden önce güzelliği tecrübe ettik... Hayrı, iyiyi, güzelliği, bunları hep tecrübe ederek dünyaya geldik. Bunun için eğitime, öğretime ihtiyaç yoktur. Ama kötülüğü bu dünyaya geldikten sonra, nefis bu dünyaya ait sonradan yaratılmıştır. Kötülükleri yaşayarak öğreniyoruz biz. İşte ilahi aşka ulaşan bir insan, bu dünyanın sıkıntıları, üzüntüleri, kederleri, gamları, yükleri, çileleri, dikenleri... Gül gibi olur Bal gibi gelir Ve her şey hafifler Rahatlar Her şey böyle tatlı bir Nesim rüzgarı gibi Gönüllere ferahlık dağıtır Huzur verir insanı rahatlatır Ama bu aşktan gelir yani Siz çile çekebiliyorsanız Katlanabiliyorsanız Sizde aşk var demektir aşk geldi cümle noksan tamam oldu diyor hmm. aşk gelmeyince noksanlıklar tamam olmaz her şeyi güzel görüyorsunuz çünkü bu kainatta kuralsızlık var yani kuantum bu kuralsızlık yani kaos içerisinde çok büyük bir ahenk ve düzeni barındırıyor aşkın kendisi bizzat kaostur ve kara deliktir Yani akıl ötesidir, aklın etmediği bir yerdir. Kozmik bir düzen var. E, kozmik düzenin içerisinde bir yeri var onun. Aşk odur, karadeliktir. Aşk sevdadır, siyahtır. Aklın ötesinde kaldığı için akıl göremez. Aklın düşünmesini durdurduğu yerde sevda başlar. Sürekli çalışan akıl güzeldir de... ...bu aklın da tamamen çalışmadığı... ...siyaha daldığı... ...efem söyleyeyim huşu ile gaybete daldığı... ...kendinden geçip öbür tarafa geçtiği... ...beyond of the line dediğimiz... çizginin öbür tarafına yaşamaya başlamış olduğu... ...bir an vardır. Orada hep tatlı bir huzur var böyle. Çünkü orada Allah'ı bulmuşsunuz. Allah'ın olduğu yerde huzur var. Evet. Zikirden sonra onun için bütün sıkıntılar bitiyor. Ama zikir öyle çekeceksiniz ki... ...öyle bir tehalükle... ...öyle bir kendinizden geçerek zikir çekeceksiniz ki... ...siz... Evet. Akıl ötesine geçeceksiniz. Beyond of the intellect. Aklın öbür tarafına sıçıracaksınız. Yani düşünmemeyi düşünmeye başlayacaksınız. Evet. Her şey ölmüş. Allah'a koğuşmuş. Siyahta akıl durmuş. Sadece O var. Onu yaşıyorsunuz. Ondan başka kimse yok. Kara delik nokta süveyda. Böyle bir zikir çektiğiniz zaman zikirden sonra Life after life oluyor Hayattan sonra yeni bir hayat oluyor Evet Yeni bir diriliş oluyor Bu şekilde gaybete dalan insanlar Bu şekilde Nokta-i vedasına Kalbinin Kur'an-ı Kerim'in ilk indiği yere Nokta-i Süveyda'ya zikiri Tam darp edip de Kendinden geçebilen insanlar Sami Efendi Hazretlerin tabiriyle ruhanilerden olur efendim ruhani demek ne demek diye sorulduğunda da öldükten sonra mezarda yaşamaya devam ederdi <Gülüyor> ille o zikir işte Osmanlı medeniyeti Selçuklu medeniyeti evet. bin sene ayakta kalmış ayakta kalmasının biricik sebebi şu Franz Babinger de böyle söylüyor Paul Wittek de böyle söylüyor Profesör Sevim, o da böyle söylüyor. Nasıl bin sene kalmış, Oğuz Türkleri imparatorluğu kurmuş, dünyanın en uzun süren imparatorluğu, bin yıl sürmüş. Evet. Nasıl bin yıl? Yok, örneği yok başka. Dün bir de o. Arkasında tamamen tarikatlar var. Tasavvuf var. Ya. Tasavvuf var. Yani o sabit, kavli sabit denilen bir ayağını Allah'a koymuş bu Osmanlı-Selçuklu medeniyeti bir ayağı orada bir ayağını oradan ayırmamış öbür ayağıyla Asya'yı, Afrika'yı, Avrupa'yı dünyanın her tarafını şöyle bir deveran etmiş şöyle bir dönmüş devretmiş ve bunu yaşamış yani sabitini yakalayınca bir insan temeli var demektir medeniyetin temeli vardı o da Allah'tı şimdi Allah'ı kaybettik Evet. Allah'ı tükettik. O kib raporu açıklıyorlar. Her gece 4 milyon kişi saat gece 11'den sonra 4 milyon kişi her gece muntazaman yurt dışına porno sitelerine giriyor sürekli. Maalesef bu var. İman bitiyor yani. Evet. Çünkü bu şekilde siz şehvetinize tabi olursanız namazı kaybedersiniz. İşte şehvetini tabi olup da yani namaz kaybetmek demek. Namaz imandır. İmandan sonra hemen ikinci namaz geliyor. Bir kimsenin ömend aqamihafekat aqamet din namazı olan dini var. Ömend terkehafekat edemedi din namaz olmayan da dini yok diyor peygamberimiz. Dini yıkılmıştır diyor. Evet. Hafızan Allahu anzalike. İşte tasavvuda bu şekilde anlatımlar var. Bu mey demek, sarhoşluk yani, içki. İçki değil o bildiğimiz. Yani içki içen dünyanın sıkıntılarından kurtulmak için içki içiyor, sarhoş oluyor, aklını yitiriyor, bütün dertlerinden kurtuluyor, oh rahatladım diyor. Niye haram olan içki içiyorsunuz? Siz Allah diyerek de aklı terk edebilirsiniz. Mey içerek, içki içerek, aklınızı kaybetmek, şeytanlar yoldaş olmak demektir. Evet. Allah deyin, Allah kelimesinin bir manası yok. Allah diyerek aklın öbür tarafına sıçrayın. Yani karanlığa dalın. Çünkü ışık oradan geliyor. Lüks, ex, perennis. Işık karanlıktan gelir. Yani iman oradan gelir ışık. Oraya dalacağız. O yaşanır, akılla bilinmez. Kalple alakalı bir seziştir o. Bir iç aydınlanmadır. Evet, hocam. Bir ilminasyondur o. Bir nurlanmadır o. El iman nurun fil kalp. İman kalpte bir nurdur. İşte mey insanı aklını yitiren, kaybettiren ve ötelere taşıyan bir unsur olarak edebi metinlerde anlatılıyor diyor. Meyhane ise ibadet haneler, yani Allah'ın anıldığı yerler. Üskere fi Oralarda Allah'ın isimleri anılır. Pir mugan mürşid Kamil'dir. Ve saki ise... irşata Vasıta olan halifelerdir. Yani sarhoş olmaya... Sebep olacak. imana götürecek. Hayret makamına erdirecek. Gaybet makamına erdirecek. O karanla, kuantuma... belirsizle kaosa... Noktaya, sevdaya... Seni taşıyacak olan kimsedir. Ama... Sana şu kadar Allah Allah diye zikir çekersen... ...bu şekilde kaybete ulaşabilirsin. Kaybete ulaşmak demek Allah'a ulaşmak demektir. Allah'a ulaşmak, Allah'a yaşamak demektir. Allah'a yaşamak demek, Allah'ın rengini almak demektir. Evet. Allah'ın rengini almak demek, Allah'ın ahlakıyla ahlaklanmak demektir. Allah'ın ahlakıyla ahlaklanmak... ...kul olmak demektir. Vardığınız en son makam nedir? Ey Hazreti Mevlana! Tebessüm etti, güldü. Ben deşodem, ben deşodem, ben deşodem. Kul oldum, kul oldum, kul oldum. Ama bu ateşi, bu karanlığı yaşamadıktan sonra bunu elde etmeniz mümkün değil. ...o karanlığa gireceksiniz. İman, bilinmeyen... ...aklın durduğu yere gireceksiniz. Evet. Ve oraları korkutuyor insana. İnsan... ...bilmediklerinden korkar. Karanlıklara alışmak lazım. Çünkü yarın kabir karanlığı çok korkunç. Bu karanlığı yaşayan... ...oradaki karanlığı aydınlatacak. Burada bu karanlıktan uzak kalan... ...ahirette, kabirde... ...karanlıkta kalacak. Aydınlatalım zikirle. Gaybetle, kendimizden geçerek... ...Allah diyerek... Bu dünyayı terk ederek, bu akıl hayrete düşerek, işte Esadül Hazretleri bunu anlatmaya çalışıyor. Evet hocam. Evet teşekkür ediyorum hocam biz de teşekkür ediyoruz. Kıymetli hocam Esad Efendi Hazretleri bu fena kavramından e, ve diğer tasavvufi kavramlardan da bahsediyor. Yine eserlerinde bu fena-i vücut veya fena-i fena dediğimiz kavramdan bahsettiğini görüyoruz. tasavvuftaki fena kavramı nedir? Esad Efendi Hazretleri bu kavramı nasıl açıklıyor? Ondan bahsedebilir misiniz? Evet. Teşekkür ederim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi esma'in. Bu fena kelimesi bir, ölmekle bir bağlantısı var. İşte küllü men aleyha fan Kainatta ne var ne yok. Her şey fani olacak. Bitecek, tükenecek, ölecek. Feneye kelimesi ile nefeye kelimesi. Nefyu ispatlıyoruz ya. Nefa ile fena manası aynı. Çünkü fe harfi, nun harfi ve harfi. Hepsinde, ikisinde de var Bir kelime de Muhterrem Hazretleri'nin ifadesi bu. Y harfi dirilik ifade eder, Vav, ölüm ifade eder. Fena kelimesine bakıyorsunuz. Son harfi y. Nefeye kelimesi son harfi y. Dirilik. Halbuki kelime ölmekle alakalı ama son harfi y. Dirilikle alakalı. Hmm. Yani dirilik <gülüyor> getiren ölüm. Yani, Manası bu. Tabii öl ölmek gerekiyor. Evet. İşte bunu. Profesör Reynald Nicholson Some Notes On Fusus diye bir makalesi vardı Fususül İkem üzerine bazı notlar o makaleyi asistanlık yıllarında tercüme etmiştim tercüme ederken orada fena kelimesini Passing Away olarak tercüme etmiş hmm. ama baktım Webster sözlüğüne, Reddavus'a diğer Oxford sözlüğüne baktım Away, yani ölmek manasına hmm. geliyor. Natural hmm. ölüm. Evet. Natural natural mort. Did. Natural death. Yani tabii ölüm. Yani baban öldü. Allah rahmet eylesin. Hoca cenaze namazını kıldırdı. Mesela defnettik. Kaldırdık. Bitti. Bu manada. Pasing away o. Ee, ama savukta fena makamına ermiş şu zat diyorsunuz, gösteriyorsunuz. Ee, yaşıyor. Evet. yani ölüye değil yaşayan birisine işaret ediyorsunuz Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efenimiz yaşayan ölü görmek isteyen Ebu Bekir'e baksın diyor hmm. fena yaşayan ölü manasına geliyor tam açıklaması tam değil de yaklaşık açıklaması bu şekilde bu fena bir transformasyonu da ifade ediyor bir değişim dönüşümü ifade ediyor mesela cimri siz Görüyorum ki şimdi cömert oldunuz. Cimrilikten cömertliğe terfi edince yani Allah'a iyice yaklaştınız. Allah'a yaklaşmak ölmek demektir. Ne? İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Allah'a dönüş. Namaz bir ölüm, zikir bir ölüm. Hac ediyorsunuz bir ölüm. Tavaf yapıyorsunuz ölüm, hep ölüm. Dua yapıyorsunuz. İnni garib dua ederken size yakınım ben diyor. İza de ani felli esteci buli ve yu'minu bihi lellehum yirşudun. İstecib le esteci lekum. Üd'uni esteci bulukum. Yani dua etmekte bir ölüm. Bak, ölüm deyince ta nerelerden geçip nerelere anlatarak o kavramı zenginleştirmeye, anlamaya çalışıyoruz. Evet. Fenai vücut yani varlığın fani oluşu ile fani olmanın fani olması. Esad Erbil Hazretleri diyor ki bu konuda, Bazı Allah dostları, arifler, Allah'ı bilmek için fenai vücut ve fenai fena lazımdır demişlerdir. Fakat hata etmişlerdir. Çünkü fenai vücut, ibadetle nefsin kötü sıfatların yok edip, Teslim ve tevekkül gibi güzel vasıflarla muttasıf olması. Fenai vücudun manası tevekkül ve teslim. Yani Peki. nefsin olumsuz yönlerini e, teslim, olumlu hale hale getirmek anlamında. Efendim. Fenai fena ise o güzel vasıfları da kendinden bilmemekten ibarettir. Yani teslim ehli olduk ibadet ederek Nefsin kötü ahlaklarından kurtulduk, iyi ahlak sahibi olduk, teslimiyet sahibi olduk, tevekkül sahibi olduk. Tamam, güzel ama bunu ben elde ettim demiyorsun. Ya Allah bana bunu lütfetti diyorsun, bana verildi diyorsun. Kendinden bilmiyorsun. Mahviyet var. He, bunu Allah lütfetti bana verdi. Ya ben o kadar çalıştım, ibadet ettim, oruç tuttum, sadaka verdim, iyilik yaptım. Bunun neticesinde tevekkül sahibi... teslimiyet sahibi, aşk sahibi, muhabbet sahibi, kurb sahibi, şu teslimiyet sahibi oldum diyorsun. Hayır. Allah sana lütfetti bu. Esas sahibi sen değilsin. Sen elde etmedin. Sana verildi. Hibetullah'tır bu. Bir Allah'ın bağışıdır bu. Bu da fenayı fena. Fena-i fena, fena deniliyor. Evet. Şimdi Men arife nefsuhu faqad alefe rabbuhu ifadesinde yani nefsini bilen da rabbini bilen hadisinde fena nefse izafe edilmemiş fena aksine marifeti nefse atfedilmiştir. Nefsin bilinmesine men arife nefsuhu faqad alefe rabbuhu nefsini bilen Allah'ı bilir. öldürmek değil, bilmek, tanımak. Arap, Arap e nefsi. Evet. Özellikle marifetullah fenai vücut ve fenai fenaya muhtaç olmaz. Yani kötü ahlakın iyi ahlaka dönüşmesi marifetullahı çağrıştırmaz. Yani ihtiyacı yoktur marifetullahın böyle bir şeye. Çünkü masivanın gerçek varlığı yoktur ki, şu dışarıda gördüğümüz eşyanın Böyle gerçek bir varlığı yoktur. Allah varlık verdiği için varlık sahibidir. Hı, mutlak varlık evet, değildir. Mutlak bir varlık değildir. Varlığı olmayan bir şeyin de fenası yani yok olması tasavvur edilemez. Zaten yok ki yok olsun. Zaten yok. Evet. Var olan şey yok olur. Dışarı gördüğüm çantanın, şu bardağın, kalemin bir varlığı yoktur. Kullimen aleyha fan. Hakikati yokluktur. Hakikati yokluk olan bir şey yok olamaz. Ki, zaten yok. Şu adam ölmüş, burada yatıyor, teneşir tahtasında. Aa, adam öldürüyorsunuz. E zaten adam ölü. Evet. E onun ikinci bir defa ölü kelimesini kullanamazsınız burada. E, zaten ölmüş bir insan. Evet. Efendim, marifetullahı fenayı vücut ve fenayı fenaya izafe etmek, bu da bir şirktir. Çünkü Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Kişi nefsini bilirse Allah'ını bilir buyurmuştur. Yani nefsini fena ederse Allah'ı bilir dememiştir. Nefsini fani ederse, yok ederse Allah'ı bilir dememiş. Nefsini bilen Allah'ı bilir demiş. Fani etmek söz konusu değil, bilmek söz konusu. Bir şeyin varlığını ortaya koyduktan sonra artık onun yok olmasına mahal kalmaz Yani aslında masiva dediğimiz dışarıda görmüş olduğumuz fenomenal dünyada şu olaylar ve hadisat dünyasında bu gözle gördüğümüz deterministik dünyada masiva için bir varlık ve sübüt yoktur. Varlığı yoktur. Bu şekilde varlığı olmayan bir şeyin zaten olmadığı için yok olmasını da düşünülemez. Ya, Onun için ben arefe nefsû fe kadarefe Burada nefsi fani etmek değildir, sadece nefsin hakikatini bilmek bitti. Yani burada mutlak varlığın kayıt varlık, varlık değil. Yani bu ki geçici evet, evet, varlığın evet, farkına evet, varmak, evet, evet. varınca Allah'ın gerçek varlık olduğunu fark edebilmek ile alakalı bir husus. Yani la ilahe men arife la ilaha. Fakat referabahu Olay bundan ibarettir. hocam konu vahdet-i ile alakalı değil mi? Yani Said Efendi Hazretlerinin yine e, bu vahdet-i vücutla alakalı başka e, görüşleri de var Tevhid Risalesi tercümesinde. Evet evet. Biraz da yani oradan bahsedebilir misiniz? Tabii, varlığın birliği. Allah'ın varlığından başka hiçbir şeyin varlığı yoktur. Hep mezahirdir. Hep görünüştür. Hep Allahü Teala'nın ödünç vermesiyle varlık sahibidir. Gerçek varlık sahibi Allah'tır. O'nun varlığından başka hiçbir şeyin varlığı, hakiki varlığı yoktur ve söz konusu değildir. Esra'nın Hazretleri'ne göre vahdidi vücudu, varlığın birliğini anlayanlar ve anlatması gerekenler Allah'ı Zülcelal Hazretlerinden başkasını görmeyenlerdir. Ben daha önce anlatmıştım bunu. Hz. Ali radıyallahu an, herhangi bir eşyaya baktığım zaman ben eşyadan önce Allah'ı görüyorum Allah'tan sonra yarattığı eşyayı görüyorum diyor. Yani önce Allah'ı görüyoruz. Onun üzerinden eşyayı görüyoruz. Eşyanın üzerinden Allah'ı görüyoruz. Bu avant tabakası için. Evet. fil aafaki ve fi enfisihim hatta yateyenneluhum hak. Bu bütün insanlar için. Dıştaki eşya ve ayetlere bakıyoruz. Bütün eşyalar ayettir, işarettir. Allah'ı gösteriyor. Hepsi Allah'ı işaret ediyor. Evet. Ama bu genele avama göre herkes ekstraversyaldir. Dışa açıktır. Hep gözü açık, hep etrafa bakar. Ne zaman iç dünyanıza bakmaya başladığınızda baş, başlarsanız iç dünyanıza bak, bak, bakmaya başlarsanız o andan itibaren artık önce Allah'ı görür Onu yarattığı eşyayı Hazreti Ali radıyallahu anh gibi görür hale gelirsiniz. İşte Vahdî'yi vücudu anlayanlar Allah'tan başkasını görmeyenlerdir. Sadece Allah'ı görüyor. Sadece sadece Allah var. O kadar. Yani kendi yok oluşunun Allah'ın varlığı yanında kendi varlığının olmadığının yani yok oluşunun farkında olanlardır. vahdidi bilenler. Bu konu Allah'tan başka bütün eşyayı, fenomenleri gören insanlara anlatamazsınız. Anlayamazlar bunu. Siz hep eşyaya bakıyor. Ekstraversiyel. Hep dışa açık. Yani sebeplere bakmak. Sebeplere yani bakıyor. Dememiş, takılmış. Bunu anlatamazsınız diyor. Diyor ki Esad-ı Hazretleri En Allah diyen kişi kavlin vasıl olduğunu Makama sen vasıl olamadın. Yani sözünün ulaştığı yere sen ulaşamadın. Oraya vasıl olunca söylenileni hem anlarsın hem de anladığını söylersin, hem de gördüğünü görürsün. Dolayısıyla sen o makama ulaşamadın. Ulaşamadığın gibi de göremedin, göremediğin gibi de, anlamadığın gibi de anlatamazsın. Hmm. O makama bir ulaşmak lazım. Esad Efendi Hazretleri Kudüs'e sürruh diyor ki, insanın kendisinin hakikatte yok olduğunu ve kendisine ait olanın her şeyin kendisinde bir emanet, bir geçici olduğunu fark ederse vahdet-i vücutu itirak edebilir. Hiçbir şeye bu benimdir diyemez. Emanetçisi izler. O kadar. Nefsini bilen bir ifadeyle nefsini öldüren kişi ancak birliğe ulaşır. Yani kendisini öldürmek demek kendini ölü bilmek. Ölü demek yok olmak demek. Kendini yok bilen kişi ancak birliğe ulaşır. Kendini yok bilmek için la diyoruz ya evet. yok. ilah'e ilah yok. Allah'tan başka olan her şey la ilahe. Bunu La ilahi diyen illa Allah demeye muvafak olabilir. Ama ilahenin La ile mutasif olduğunu, bütün eşyaların yokluk ifade ettiğini, illa ile Allah'ın sadece varlık ifade ettiğini, La ilahi illa Allah'ın da kısaca bundan ibaret olduğunu ve bunu yaşayarak da kendi üzerinde görerek de bu şekilde. Bir la ilahe illallah kelimesi tevhidine ulaşabilmek insanı gerçekten muvahit yapar. Yani Allah'ın önünde kendini yok bilmek. Namaza durarken de işte bu hal üzere durmak lazım. Ben yokum, ben hiçim, ben acizim, ben ölüyüm. Senin önünde ben bir hiçim. Bu duygular ve bu zillet içerisinde namaz kılınacak. Allah'ı yüceltiyorsunuz. kendinizi zelil hakir, değersiz hale getiriyorsunuz ne kadar bu tevazu da, Allah'a saygıda yokluğun idrakinde derinleşirseniz Allah'a o kadar sübhan olarak Allah-u Teala'ya Sübhane Rabbi'ye Azim olarak Sübhane Rabbi'ye elal olarak Allahü Ekber olarak o kadar çok yükseltirsiniz yoksa nefis kendisi ekber olur kendisi azim olur kendisi âlâ olur. En Rabbükümül âlâ diyordu ya Firavun, bir, yani <gülüyor> bir olur. Allah'ın önünde Allah olmak demektir o. Onun için la iyi vurmak lazım kendimize. Bütün varlıklarımızı var gibi gördüklerimizi ne oluyorsun? Dur. Bu kuvvet sende, sana ait değil. Allah'ın verdiği bir ödünç bir şey. Bunu gör. Bu mal mülk, çoluk çocuk, eşya, para, makam, mevkii sana ait değil Allah sana emanet verdi sen de geçici, ariyet en sonunda sen öleceksin miras senden sonra gelen nesle kalacak onlardan sonra öbür nesle kalacak aldığın ev en son kıyamet kopacak bütün eşyaların, bütün malın mülkün mirası Allah'a kalacak başta onun da sonunda onun olacak Verillahim lillahi mirası semavati vel ard yerin göğün mirası sonunda Allah'a aittir Allah'ındır her şey Her şey Allah'ın. Bizim hiçbir şeyimiz yok. Fakrın bil, fakrın bil, fakrın zikret, fakrın zikret. Yokluğunu hatırla, yokluğunu hatırla. Diyor ya Yunus şey hac bayram belâzetleri. Evet. Ya. El fakr fahrî. Deme mi? Ol cihanın fakri. O kainatın fahrî peygamberimiz benim övüncüm yokluğumu bilmemdedir. Hı. Yokluğumu el ve yokluğumu bilmekle övünüyorum ben. En büyük övüncüm Allah'ın önünde yokluğumu bilmektir. Varlık iddiasından vazgeçmek lazım. O da şöyle olur. Efendim birisine bir hizmet veriyorsunuz. Siz efendime söyleyeyim Ee, diyorsunuz ki Ankara'da böyle siteler, Cebeci, Kızılay, Çankaya, Efem söyleyeyim, Bahçeli evler, böyle yeni mahalle buralar toplayın. Buradaki gençlere hizmet verilecek. Bu işin başı sizsiniz. 15 sene çalışıyor, çok güzel de hizmetler veriyor. 15 senenin sonunda. ''Yaptığınız iyi işlerden dolayı tebrik ediyoruz. Artık yoruldunuz. Buyurun biraz dinlenin.'' Denildiği zaman Halid bin Velid gibi Genelkurmay Başkanlığından basit bir erlik mertebesine düşünce tebessüm ederek ''Eyvallah!'' diyebilir böyle bir insan. Evet. Yoksa bu verilen emaneti tamamen kendisinin bilir. Hizmetin kendisiyle kayım olduğunu bilir. Sahiplenmiş. Ben sahiplenmiştir. Allah'a ait değildir. Yapılan hizmetler Allah'ın lütfüyle değil. Ben kendim yapıyorum. Oturur, akşama kadar ağlar, akşama kadar üzülür. Ben buna layık değildim. Ben bunu niye yaptım? Halbuki bir imtihanla geçiyorsun. İmtihanı farkında değil. Ve pek çok hizmet edenlerin bu duruma düştüğünü acı bir şekilde gördük biz maalesef. Anlıyoruz ki Allah'a hizmet edilmiyor Hizmete hizmet ediliyor Yani hizmet putlaşmış Haberimiz yok Nefis mi giriyor Tabi nefis giriyor evladım Manzara görüntü bundan ibaret Bırakamıyor En son çıkan hastalık Riyaset hastalığıdır Bütün tısavvı erbabı böyle söylüyor yani, Fena makamına erememiş Men arefe o, Daha kendini bilemiyor Varlık görüyor Kulağından tutup alıp bir kenara koyduğunuz zaman mahvoluyor, dünyası yıkılıyor, perişan oluyor vesaire. Genelkurmay Başkanı bugün de Ersin. Bugün Er, yarın Genelkurmay Başkanısın. Bir şey yok bunda yani. Alınır, verilir. Verilir, alınır. Sen o nihai bir hedef var ya, Allah var, onunla başka hiçbir şey yok. He. Bunu yaşamaya çalış. Allah'ı bil. Allah'la ol. Allah'ta yaşa. Allah için ol. Allah'ta ol. Bunu hep kaybettik. Basit bir sohbetin başında olan adamı seni bugün sohbetin başından aldık. Sen de basit bir dinleyicisin dediği zaman bütün dünyası yıkılıveriyor. Anlıyoruz ki Allah'a hizmet etmiyor. Nefsine hizmet ediyor. Hizmete hizmet ediyor. Anlıyoruz ki hizmetin kendi kutlaşmış. Hizmet cemaatlerinin çoğu da bugün hizmeti malişe tutlaştırmış olarak görüyor Görüyoruz maalesef. Evet. Yanlış bir şey. Allah gerçekten bu vahdeli vücut makamını yaşayabilenlerden, taşıyabilenlerden Esad-ı Hazretleri mesela diyorlar. Ölmeden önce ölünüz. Mutu kable mutu Ölmeden önce ölünüz. Bunun manası nedir? Ölmeden önce nefsinizin ölümlü olduğunu biliniz. İnsanlar ölümlü olduğunu bilmeden yaşıyorlar. Cenabı Hakk'ı bu şekilde bilirsiniz. Kendi ölümünüzü bilirseniz Allah'ın ölümsüzlüğünü bilirsiniz. Ölünüz mutu kelimesinden maksat Allah'ı bilmektir. Yani sen ölümlüsün, ölümlü olduğunu biliyorsun. Sen ölümlüysen Yaratan Allah da ölümsüzdür. Buna da marifetullah deniliyor. Ama ölüymüş gibi sen dünyada kendini ölü say diyor değil mi Abdülkadir Geylani? Evet. Rabbani de. Dünyada kendini ölülerden say. Yaşamıyorsun. Bitti. Evet. Evet hocam buradan da e, tasavvufi eğitimin e, ne kadar gerekli olduğunu da anlıyoruz. Kıymeti dinleyenler e, bir programın daha sonuna geldik. E, kıymetli hocamıza teşekkür ediyoruz. Bir sonraki programda tekrar buluşmak ümidiyle hepinize Allah'a emanet ediyoruz. Hoşçakalın efendim.